Kitap ehliyle ancak en güzel bir yoldan mücadele edin. Güzellikle, yumuşaklıkla, delil ve ispat yoluyla onlara hakkı anlatın. Ancak onlardan zulme sapanlar müstesnadır. Onlara deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de biz iman ettik. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ancak ona boyun eğeriz. İşte sana kitabı biz böylece indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şu kitap ehli olmayanlardan da ona iman edecek nice kimseler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Bu Kur'an sana indirilmeden evvel sen ne bir kitap okumuş ne de yazı yazmış değildin. Eğer okuma yazma bilseydin Ayetlerimizi çürütmek isteyenler elbette şüpheye düşerlerdi. Doğrusu bu Kur'an kendilerine ilim verilmiş olanların gönüllerinde yerleşip hafızalarında korunan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Rabbinden ona mucizeler indirilseydi de inansaydık dediler. Sendeki Mucizeler ancak Allah katındadır. O dilediğini indirir. Ben ise sizi Allah'ın azabından açıkça sakındıran bir peygamberim. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara kâfi gelmedi mi? İman eden bir topluluk için onda elbette bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter.'' O göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlerse hüsrana düşenlerin ta kendileridir. Senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Eğer azapları için tayin ettiğimiz bir vakit olmasaydı azap onlara çoktan gelip çatmıştı. Muhakkak ki o azap hiç farkında olmadıkları bir sırada kendilerine ansızın gelecektir. Cehennem o kafirleri çepeçevre kuşatmışken onlar hala senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. O azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey iman eden kullarım benim arzım geniştir. Ancak bana kulluk edin, her nefis ölümü tadıcıdır, sonra bize döndürüleceksiniz. İman eden ve güzel işler yapanları daimi kalmak üzere cennette altından ırmaklar akan yüksek makamlara yerleştireceğiz. İyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Onlar ki sabretmişler ve ancak Rablerine tevekkül etmişlerdir. Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Onlara, kimdir gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren diye sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl oluyor da yüzleri haktan çevriliyor? Allah, Kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Onlara kimdir gökten bir su indiren ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilten diye sorsan, elbette Allah diyecekler. De ki hamd Allah'a mahsustur, doğrusu onların çoğu akıllarını başlarına almıyorlar. Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Asıl hayata mazhar olansa ahiret yurdudur. Keşke bilmiş olsalardı. Onlar gemiye binip de tehlike ile karşılaşınca ona ortak koştukları şeyleri bırakıp Allah'a yönelir ve yalnız ona dua ederler. Biz onları sağ salim karaya çıkardığımızda ise bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Onlara verdiğimiz nimetlere nankörlük edip, dünyadan nasiplenmeye devam etsinler. Akıbetlerini yakında bileceklerdir. Çevrelerinde insanlar birbirini kapıp götürürken, kendileri için Mekke'yi emin ve hürmetli bir belde kıldığımızı onlar görmedi mi? Onlar hala batıla inanıp, Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Allah adına yalan uyduran, yahut kendisine hak geldikten sonra onu yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenlere biz yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyilik eden ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Rum Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Rumlar size yakın bir mevkide mağlup düştüler. Fakat bu mağlubiyetlerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Evvelce de sonra da hüküm Allah'ındır. O gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. O dilediğine yardım eder. Onun kudreti her şeye galiptir. O çok bağışlayıcıdır. Bu Allah'ın vadidir. Allah vadinden dönmez. Lakin insanların çoğu bunu bilmez. Onlar ancak dünya hayatının kendi menfaatlerine bakan dış yüzünü bilirler. Ahirete bakan yüzündense büsbütün gapildirler. Onlar kendi üzerlerindeki ilahi sanat mucizelerini hiç düşünmezler mi? Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri Allah ancak hak ve hikmetle ve tayin edilmiş bir vakte kadar devam etmek üzere yaratmıştır. Fakat insanlardan birçoğu Rablerine kavuşmayı inkar ederler. Yeryüzünde gezip de kendilerinden önceki kavimlerin akıbetlerinin ne olduğuna bakmazlar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Toprağı kazıp Alt etmişler, yeryüzünü şimdikilerden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık mucizeler getirmişti. Allah onlara haksızlık etmedi. Fakat onlar inkar ve isyanlarıyla kendi kendilerine zulmettiler. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlarla alay etmeleri yüzünden o kötülük işleyenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah halkı önce yaratır, sonra tekrar diriltir, sonra da ona döndürülürsünüz. Kıyametin koptuğu gün, mücrimler korku ve ümitsizlik içinde susup kalırlar. Allah'a ortak koştukları şeylerden hiçbiri onlara şefaatçi olamaz. Onlar da şeriklerini inkar edeceklerdir. Kıyametin koptuğu gün, müminlerle kafirlerin birbirinden ayrıldığı gündür. İman eden ve güzel işler yapanlara gelince, onlar birer cennet bahçesinde ikramlara erişir, güzel sesler ve namelerle safa sürerler. İnkar edip, ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlarsa, cehennem azabı için hazırlanmışlardır. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda, Allah'ı tesbih edin.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 sizi topraktan yaratmıştır. Sonra siz birer insan olarak yeryüzüne yayılırsınız. Yine onun ayetlerindendir ki, size hem cinslerinizden kendilerine ısınacağınız eşler yaratmış, aranıza muhabbet ve merhamet vermiştir. Düşünen bir topluluk için elbette bunda Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır.'' Göklerin ve yerin yaratılışıyla dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalarınızın farklılığı da yine onun ayetlerindendir. İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır. Gece ve gündüzde uyumanız ve onun lütfundan rızık aramanız da yine onun ayetlerindendir. Kulak veren bir topluluk için bunda elbette deliller vardır. Yine O'nun ayetlerindendir ki, size korku ve ümit vermek için şimşeği gösterir, gökten bir su indirir ve ölümünden sonra yeryüzünü O'nunla diriltir. Akıl sahibi bir topluluk için elbette bunda deliller vardır. Yine O'nun ayetlerindendir ki, gök ve yer O'nun emriyle ayakta durur. Sonra O sizi bir emirle çağırdığında, Derhal kabirlerinizden çıkarsınız. Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğer. Halkı önce yaratan, sonra tekrar diriltecek olan O'dur. Bu ise O'nun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar O'nundur. O'nun kudreti her şeye galiptir. O her şeyi hikmetle yapar. Allah size kendinizden misal veriyor. Size rızık olarak verdiğimiz mal ve servetle kölelerinizin size ortak olup bunların tasarrufunda sizinle eşit hale gelmesine razı olur musunuz? Birbirinizden çekindiğiniz gibi kölelerinizden de çekinir misiniz? Siz kölelerinizi kendinize eşit tutmadığınız ve malınıza ortak olmalarından da korktuğunuz halde Allah'ın mülküne, onun mahluklarının ortak olabileceğine nasıl ihtimal verirsiniz? İşte akıl sahibi bir topluluk için ayetleri biz böyle açıklarız. Doğrusu Allah'a ortak koşarak zulmedenler, hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi heveslerine uymuşlardır. Allah'ın saptırdığına doğru yolu kim gösterebilir? Onları azaptan kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur. Yüzünü hak din olan İslam'a çevir. O fıtrat dini ki, Allah insanları o din üzerine yaratmıştır. Allah yaratışını değiştirecek değildir. Siz de Allah'ın yarattığını değiştirmeyin. İşte dosdoğru din budur. Lakin insanların çoğu bilmez. Hepiniz O'na yönelin. O'nun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının namazınızı dosdoğru kılın ve sakın müşriklerden olmayın. O müşrikler ki dinlerinde ayrılığa düşerek parça parça olmuşlardır ve her bir fırka kendi diniyle övünüp durur. İnsanlara bir zarar dokunduğunda Rablerine yönelir, ona yalvarırlar. Sonra Allah onları o musibetten kurtarıp kendilerine bir nimet tattırdığında içlerinden bir topluluk Yine Rablerine ortak koşmaya koyulu verir. Böylece onlara verdiğimiz nimetlere nankörlük ederler. Dünyadan nasiplenmeye devam edin. Akıbetinizi yakında bileceksiniz. Yoksa onlara bir delil indirdik de Allah'a ortak koşmalarını kendilerine o mu bildiriyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda onunla şımarırlar. Kendi elleriyle işledikleri yüzünden başlarına bir kötülük geldiği zaman ise ümitsizliğe düşü verirler. Onlar görmedim ki Allah dilediği kulunun rızkını genişletir, dilediğinin kini daraltır. İman eden bir topluluk için elbette bunda ibretler vardır. Yakınlarına yoksula ve yolda kalmışlara haklarını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır. Onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Halkın malından kendinize daha fazlasını çekmek niyetiyle, karşılığında menfaat umarak yaptığınız bağışlar, Allah katında ziyadeleşmez. Size bir sevap bırakmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekatlara gelince, işte onu verenler, mallarının bereketini, ...ve sevaplarını kat kat artıranların ta kendileridir. Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren, sonra tekrar diriltecek olan Allah'tır. Şerikleriniz içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mı? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. İnsanların kendi elleriyle işledikleri kötülükler yüzünden... Karada ve denizde fesat meydana çıkmıştır. Belki vazgeçerler diye, işledikleri kötülüklerin cezasından bir kısmını Allah onlara böylece tattırır. De ki, yeryüzünde dolaşın da daha evvelkilerin akıbetinin ne olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Yüzünü dosdoğru din olan hak dine çevir. Allah tarafından öyle bir gün gelip çatmadan önce, o günü geri çevirecek hiç kimse yoktur ve o gün cennetlikler ve cehennemlikler ayrı ayrı fırkalara ayrılacaklardır. İnkar edenlerin inkarı kendi aleyhinedir. Güzel işler yapanlarsa, kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar. Böylece Allah, İman eden ve güzel işler yapanları lütfuyla mükafatlandırır. Muhakkak ki o kafirleri sevmez. Rüzgarları müjdeci olarak göndermesi de yine onun ayetlerindendir. Ta ki size rahmetinden tattırsın gemiler onun emriyle akıp gitsin ve siz onun lütfuyla nasip ettiği rızkınızı arayın da nimetlerine şükredin. Andolsun ki senden önce de kendi kavimlerine peygamberler gönderdikte onlara apaçık mucizeler getirdiler Sonra peygamberlerini yalanlayan mücrrimlerin cezasını verdik Müminlere yardım etmek bizim üzerimize bir hak olmuştur O Allah ki Rüzgarları gönderir onunla bulutları sevk eder gökyüzünde dilediği gibi yayar ve parçalara ayırır Sonra yağmur tanelerinin bulutlar arasından süzüldüğünü görürsün. Nihayet kullarından dilediğine o yağmuru gönderdiğinde hemen sevini verirler. Halbuki onlar üzerlerine yağmur yağmadan önce ümitsizliğe düşmüşlerdi. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan...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 Sen ancak ayetlerimize iman edenlere sözünü işittirebilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olmuş Müslümanlardır. O Allah ki sizi aciz ve zayıf bir damla sudan yarattı. Sonra bu zayıflığın ardından size gençlik kuvvetini verdi. Sonra da bu kuvvetin ardından tekrar bir zayıflık ve ihtiyarlık verdi. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratır. O her şeyi hakkıyla bilir, o her şeyi hakkıyla kadirdir. Kıyametin koptuğu gün, mücrimler dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada da haktan böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilmiş kimselerse derler ki, ''Siz levh-i mahfuzda yazılı olan bu diriliş gününe kadar dünyada kaldınız.'' İşte o diriliş günü bugündür. Lakin siz bunun hak olduğunu bilmediniz. Zalimlere o gün mazeretleri bir fayda vermez. Onlardan Allah'ın rızasını kazandıracak bir şey yapmaları da artık istenmez. Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali çeşitli şekillerde açıkladık. Sen onlara bir delil getirsen, o inkar edenler, siz batıl şeyler uydurup duran kimselerden başka bir şey değilsiniz derler. Hakkı bilmek istemeyen cahillerin kalplerini Allah işte böyle mühürler. Sabret! Allah'ın vadi haktır. Gerçekten iman etmiş olmayanlar sakın sana sabırsızlık ve gevşeklik vermesin. Lokman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, mim. Bunlar o hikmet dolu kitabın ayetleridir. O iyilik yapan ve iyi kullukta bulunan kimseler için bir hidayet ve rahmettir. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve zekatlarını verirler. Onlar ahirete de kesin olarak iman etmiş kimselerdir. Rablerinin gösterdiği doğru yol üzerinde bulunanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de onların ta kendisidir. İnsanlardan öylesi vardır ki halkı farkettirmeden ve hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah yolundan saptırmak ve dini alaya almak için boş söz ve eğlencelere müşteri çıkar. İşte onlar için hor ve hakir edici bir azap vardır. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda hiç işitmemiş kesine sanki kulağında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Onu pek acı bir azapla müjdele. İman eden ve güzel işler yapan kimseler için ise, nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Allah'ın hak vaadidir. O'nun kudreti her şeye galiptir. O her işi hikmetle yapar. Şu gördüğünüz gökleri direksiz olarak O yarattı. Dünya sizi sarsmasın diye, Dağları dikti, yürüyen her türlü canlıyı yeryüzüne yaydı. Biz gökten de bir su indirdik ki, onunla yeryüzünde her güzel ve faydalı çiften bitkiler yeşerttik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka kim ne yarattıysa gösterin bana. Doğrusu o zalim müşrikler apaçık bir sapıklık içindedir. Andolsun ki biz Lokman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Kim nankörlük ederse muhakkak ki Allah ganidir, sizin şükrünüze ihtiyacı yoktur. Hamd edilmeye layıktır ve şükredenlerin mükafatını daha güzeliyle verir. Hani Lokman oğluna öğüt verirken demişti ki, oğlum... Allah'a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Biz insana, anne ve babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu zaftan zaafa düşerek taşıdı. Sütten kesilmesi de iki yıl sürdü. Bana, annene ve babana şükret. Dönüşün ancak banadır, dedik. Eğer ilah olduğuna dair hiçbir delil bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Sonunda dönüşünüz banadır. Yaptıklarınızı ben size haber vereceğim. Oğlum, eğer yaptığın iş bir hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse yahut göklerde veya yerde gizlenmiş olsa, Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir. O her şeyden hakkıyla haberdardır. Oğlum, namazını dosdoğru kıl, iyiliği tavsiye et, kötülükten sakındır, başına gelene sabret. Şüphesiz ki bunlar, Uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir. Gururlanıp insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünenleri sevmez. Yürüyüşünde mutedil ol. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini şüphesiz ki eşeklerin sesidir. Görmedin mi? Göklerde ve yerde ne varsa Allah sizin hizmetinize verdi gizli ve açık nimetlerini size bol bol ihsan etti fakat insanlardan öylesi vardır ki ne bir ilme ne bir yol göstericiye ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında mücadele ederler onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde hayır biz atalarımızdan gördüğümüz şeye uyarız derler ya şeytan onları alevli ateş azabına çağırıyorsa Kim tam bir ihlasla Allah'a yönelir ve ona teslim olursa kopmaz ve kırılmaz sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Kafirin küfrü seni üzmesin, onların dönüşü bizedir. Yaptıklarını biz onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah gönüllerde saklı olanı bilir. Az bir zaman onları nimetlendirir sonra da çok ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorsan elbette Allah derler. De ki hamd Allah'a mahsustur. Doğrusu onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz ki Allah her şeyden müstani'dir ve hamd edilmeye layıktır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından buna yedi deniz daha ilave edilse, Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmezdi. Şüphesiz ki Allah'ın kudreti her şeye galiptir, O'nun her işi hikmetledir. Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitir, hakkıyla görür. Görmedin mi, Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirir. Onların hepsi belirlenmiş bir vakte kadar akıp gider. Şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Çünkü Allah hak olan yegane ilahtır, ve onların Allah'tan başka kulluk ettikleri ne varsa batıldır. Allah ise her şeyden yüce, her şeyden büyüktür. Görmedin mi, onun ayetlerini size göstermek için, gemiler Allah'ın nimeti sayesinde denizde akıp gider. Şüphesiz ki bunda çok sabreden ve çok şükredenler için deliller vardır. Kara bulutlar gibi dalgalar onları sardığında, yalnız O'na yönelerek, ihlasla Allah'a yalvarırlar. Onları sağ salim karaya çıkardığımız zaman, az bir kısmı doğru yolda devam eder. Bizim ayetlerimizle mücadele edenlerse, ancak verdiği sözden dönenler ve nankörlerdir. Ey insanlar! Rabbinizin emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının ve öyle bir günden korkun ki, ne babanın evladına ne evladın babasına hiçbir faydası olmaz. Allah'ın vaadi şüphesiz haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan da Allah'ın azabını unutturup sadece affına güvendirerek sizi isyana sürüklemesin. Kıyamet vaktine dair bilgi Allah katındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Secde Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. Yoksa onu kendisi mi uydurdu diyorlar. Gerçekten o, senden önce kendilerine bir sakındırıcı gelmemiş olan bir kavmi, Allah'ın azabından sakındırasın diye, Rabbinden gelen hakkın ta kendisidir. Umulur ki, böylece doğru yolu bulurlar. O Allah ki, gökleri, yeri, ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra da arş üzerinde hükmünü icra etmiştir. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi Hala öğüt almaz mısınız? O göklerden yere kadar her işi yerli yerince tedbir ve idare eder. Sonra bütün işler sizin gününüzle bin sene kadar uzun olan kıyamet gününde, ona arz edilir. Görünen ve görünmeyeni bilen, kudreti her şeye galip olan ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah O'dur. O her şeyi en güzel şekilde yarattı. İnsanı da ilk önce çamurdan yarattı. Sonra insanın neslini basit ve hakir bir suyun özünden yarattı. Sonra onun vücudunu güzelce tanzim etti. Ona yarattığı ruhtan üfledi ve size kulak, göz ve kalp verdi. Sizse ne kadar az şükrediyorsunuz. Biz yerin altında kaybolup gittikten sonra mı yeniden yaratılacağız dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir. De ki sizin için vazifelendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. O mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş halde bir görsen Ey Rabbimiz derler gördük ve işittik bizi tekrar dünyaya gönder de güzel işler yapalım biz şeksiz şüphesiz iman ettik dileseydik iradelerini ellerinden alarak biz herkese hidayet verirdik fakat yemin olsun ki cinlerin ve insanların hepsinden cehennemi doldururum sözümüz böylece gerçekleşecek ve iradelerini inkar yönünde kullananlar cezalarını bulacaklardır. İşte bugüne kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Bugün de biz sizi unutur, rahmetten mahrum bırakırız. Yaptıklarınız yüzünden ebedi bir azabı tadın. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler iman eder ki, kendilerine o ayetlerle öğüt verildiğinde büyüklük taslamaksızın secdeye kapanırlar ve Rablerine hamd edip onu her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederler. Onlar ibadet etmek için gece vakti yataklarından kalkar, Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek ona dua ederler kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de bağışta bulunurlar. Yaptıklarına karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak ne mükafatların saklandığını kimse bilemez. Mümin olan kimse Allah'a itaatten çıkmış kimseyle bir olur mu? Onlar elbette bir olmazlar. İman eden ve güzel işler yapanların barınacakları yer cennetlerdir ki işlediklerine karşılık kendileri için birer konak olarak hazırlanmıştır. Allah'a itaattan çıkmış olanlara gelince, onların barınacakları yerde ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, her seferinde yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın diye geri çevrilirler. Ahiretin büyük azabından önce onlara dünyada da bazı musibetler tattıracağız. Belki böylece İnkar ve isyanlarından vazgeçerler. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verildikten sonra, ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Biz, mücrimlere layık oldukları cezayı muhakkak veririz. Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik. O Tevrat'a nasıl kavuştuysa, sen de Kur'an'ın tamamına kavuşacağından şüphe etme. Biz o kitabı İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kılmıştık. Onlar dinlerinde sabır ve sebat ettikleri zaman içlerinden emrimizle doğru yolu gösteren rehberler tayin ettik ki onlar ayetlerimize kat'i şekilde iman ederlerdi. Muhakkak ki Rabbin ihtilafa düştükleri hususlarda kıyamet günü hükmünü vererek aralarını ayıracaktır. Kendilerinden önce Şimdi yerlerinde gezip dolaştıkların nice nesilleri helak etmiş olmamız o kafirleri yola getirmedi mi? Muhakkak ki bunda pek çok ibretler vardır. Hala kulak vermeyecekler mi? Onlar görmedi mi? Biz suyu kupkuru topraklara sevk eder, sonra ondan ekinler çıkarırız da kendileri ve hayvanları ondan yiyip dururlar. Hala gözlerini açmayacaklar mı? Eğer doğru söylüyorsanız, aramızda hükmün verileceği bu kıyamet günü ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlerin o gün iman etmesi kendilerine bir fayda vermez. Onlara bir mühlet de tanınmaz. Artık onlardan yüz çevir ve bekle. Onlar da bekleyip duruyorlar. Ahzab Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta sebat et. Kafirlerin ve münafıkların arzularına tabi olma. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yapar. Rabbinden sana vah yolunana uy, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter.'' Allah kimsenin göğsüne iki kalp yerleştirmemiş. Zıhar yaptığınız hanımlarınızı anneleriniz hükmünde, evlatlıklarınızı da oğullarınız hükmünde kılmamıştır. Bunlar sizin ağzınızdaki manasız bir sözden ibarettir. Allah ise hakkı bildiriyor ve kullarını doğru yola iletiyor. Onları kendi babalarına nispet edin. Allah katında doğru olan budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, zaten onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bu hususta unutarak veya bilmeyerek yaptığınız hatadan dolayı sizin için bir günah yoktur. Siz ancak kasten yaptıklarınızdan mesulsünüz. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Peygamber müminlere kendi nefislerinden daha sevgilidir. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. Allah'ın kitabında akrabalar birbirine diğer müminlerden ve muhacirlerden miras hususunda daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapacak olursanız müstesnadır. Bunlar kitapta yazılmış olan hükümlerdir. Hani biz peygamberlerden, bilhassa senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, ve Meryem oğlu İsa'dan tebliğ vazifelerini hakkıyla yerine getireceklerine dair ahid almıştık. Böylece onlardan pek kuvvetli bir ahid almış olduk. Ta ki o sadık peygamberlere Allah kıyamet gününde vazifelerini nasıl yerine getirdiklerini sorsun ve ümmetleri hakkında onları şahit tutsun. Kafirlere de o pek acı bir azap hazırlamıştır.'' Ey iman edenler! Hatırlayın Allah'ın size olan nimetini ki düşman orduları size saldırdığında biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. O zaman Allah sizin yaptıklarınızı görüyordu. O vakit düşman orduları size hem yukarıdan hem de aşağıdan saldırmışlardı. Öyle ki Onların dehşetinden gözler yılmış, yürekler ağızlara gelmişti. Allah hakkında da çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler bir imtihana çekilmişler ve pek şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. O zaman münafıklar ve kalplerinde iman zaafı bulunanlar, Allah ve Resulü yalan vaatle bizi aldattı diyorlardı. Onlardan bir topluluk da, Ey Yesrib ahalisi! Burada tutunamazsınız, evlerinize dönün diyordu. İçlerinden bir başka topluluksa, evlerimiz korunmasız diyerek, peygamberden izin istiyordu. Halbuki evleri korunmasız değildi. Onların firar etmekten başka bir niyeti yoktu. Eğer her taraftan üzerlerine hücum edilse, sonra da kendilerinden dinlerini terk edip, Müslümanlara zaaf verecek hareketlerde bulunmaları istense hiç gecikmeden isteneni yaparlardı. Halbuki onlar geri dönmeyeceklerine dair evvelce Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı sorulacaktır. De ki ölümden veya öldürülmekten kaçsanız da bu size bir fayda vermez. Faydası olsa bile pek azdır. De ki o sizin hakkınızda bir kötülük dilemiş olsa, Allah'tan başka sizi kim koruyabilir? Veya size bir rahmet dilese, ona kim mani olabilir? Onlar Allah'tan başka kendilerine ne bir dost, ne de bir yardımcı bulamazlar. Sizi muharebeden alıkoyan ve kardeşlerine bize gelin diyen münafıkları Allah çok iyi biliyor. Zaten onların pek azı savaşa gelir. Gelseler bile size karşı yardımda çok cimri davranırlar. İçlerine korku düşünce, üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüşçesine gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku geçip gidince de, ganimete olan düşkünlükleri yüzünden keskin dilleriyle size sataşırlar. Onlar iman etmemiş. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu ise... Allah için pek kolaydır. Onlar düşman ordularının henüz çekilmediğini sanıyorlardı. Eğer o ordular tekrar gelecek olsa isterler ki kendileri çölde bedeviler arasında bulunsunlar da hakkınızdaki haberleri uzaktan alsınlar. Zaten içinizde bulunsalar bile pek az savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın rahmetini ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde size güzel bir numune vardır. Müminler düşman ordularını gördüklerinde Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği nusret ve zafer budur. Allah da Resulü de doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak imanını ve Allah'a teslimiyetini artırmıştır. Müminlerden Resulullah ile beraber olacaklarına dair Allah'a verdikleri söze sadık kalan nice kimseler vardır. Onlardan kimi verdiği sözü tamamen yerine getirerek şehitliğe kavuştu. Kimi de böyle güzel bir akıbeti beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmemişlerdir. Allah sadıkları sadakatleri sebebiyle mükafatlandırır. Münafıklara da dilerse azap verir, yahut tevbe nasip eder şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir o kafirler umduklarından hiçbirisine erişemeden Allah onları öfkeleriyle birlikte geri gönderdi müminlere de savaşı kendilerinden uzaklaştırmak için Allah'ın yardımı kafi geldi Allah dilediğini yapmaya kadirdir onun kudreti her şeye galiptir Kitap ehlinden olup da o kafirlere arka çıkanlarıysa Allah kalelerinden indirip yüreklerine korku saldı ki siz onlardan bir kısmını öldürüp bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve daha önce ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ey Peygamber! hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve zevkini istiyorsanız, gelin, boşanma bedelinizi verip, sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki sizden iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlar için, Allah pek büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden her kim, apaçık bir kötülükle huzurumuza gelirse, onun azabı iki kat arttırılır. Bu ise Allah için pek kolaydır.